Ayo yo ay, yo ay, güldüğüme bakmayın Ciddiyim yaparım Bana katılın Konuğum onun o halde Hadi canlanın biraz Adama bak utanmasa arabayı üstüme sürecek Yağmurlu gecelerde araba kullanmayı sevmiyorum Eh, ne yalan söylüyorsun Berk Efendi. Aslında bal gibi de çok seviyorsun ama bu defa yalnızsın. Gerçekten yalnızsın. Keşke böyle bitmeseydi. Biraz radyo dinleyeyim. Belki güzel bir şarkı gelir de şansıma bir işaret olur. Anlaşıldı. Bu gece bana huzur yok. Nereye açsam ne yapsam yüzüm var. Aa, o da ne? Bu yağmurda yol kenarında bu kız ne arıyor? Bir sorun mu var acaba? İyi geceler. Ee, siz iyi misiniz? Evet. Evet iyiyim ama yolda kaldım işte. Arabanız mı bozuldu? Hayır. Arabam yok benim. Bu yağmurda yol kenarında ne işiniz var o zaman? Hiç. Ben yürüyordum. Yağmura yakalandım. Eviniz yakın mı? Tek sayılmaz. Bakın dışarıda korkunç bir yağmur var. Dilerseniz ben sizi evinize bırakabilirim. Size zahmet olmasın? Rica ederim. Ne zahmeti? Buyurun lütfen. Peki. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? Yapı olur? Adım Berk. Ben de Ayla. Tanıştığımıza memnun oldum Ayla. Ben de memnun oldum. Bu yağmurda madem evden uzaktasın, buralara nasıl geldin? Hiç. Bir şekilde geldim işte. Aslında buraları çok seviyorum ben. Pek de sevilecek bir yanı yok bence ama. Ne gibi? Ne bileyim ıssız bir yer. Otobana yakın, şehre uzak ve mezarlıklarla dolu. <gülüyor> bu anlamda pek sevilecek bir yanı yok bence. Hmm, olabilir. Sen neden bu kadar üzgünsün? Şey bunu da nereden çıkardın? Hiç. Belli oluyor sadece. Aslında o kadar üzgün değilim ama... Gönül yarası üzer. O kadar belli oluyor mu? Evet ama bence üzülme. Neden? Çünkü üzülecek hiçbir şeyin yok. O insan senin değerini bilememiş ve seni başka biri için bırakıp gitmiş. Hepsi bu. Ya ama sen nereden biliyorsun? Bilip bilmemem hiç önemli değil. Sen içini ferah tut. Bence olması gereken olmuş. Ama bunu nasıl söylersin? Sen falcı mısın yoksa? <gülüyor> Hayır değilim. Ama hislerim kuvvetlidir diyebiliriz. Ayrıca sevgiyi de iyi bilirim. Sanırım sen de aşık oldun ve kaybettin Kaybetmek mi? Evet kaybetmek Kaybetmek diye bir şey yoktur bence Ne vardır? Bence sevgi vardır Sen kalbini açarsın sevgini aşkını gösterirsin Ama karşındaki insan anlamazsa onu bilemem Hem sadece olay bu değil Ne gibi? İnsan her zaman karşısındakine yenilmez ki Veya senin dediğin gibi kaybetmez Ya ne olabilir başka? Başka engeller araya girebilir Belki anne ya da baba veya ne bileyim başka etkenler de sevgini örseleyebilir. Senin öyle oldu sanırım. Hı hı, ne yazık ki. Peki sen ya da o neden direnmediniz? Belki de direndik. Belki de... Belki de? <gülüyor> Boşver. Çok da önemi yok artık. Bence de. Olan olmuşsa ve sen çabalamışsan dediğin gibi pek de anlamı yok. Oysa ben hep sevginin daha farklı olduğunu düşünürdüm. Ne gibi? Bilmem. Kitaplardaki ya da filmlerdeki gibi herhalde İyi ama bu kadar karamsar olma Sen daha çok gençsin Yaş dediğin nedir ki Ne demek nedir <gülüyor> Önünde daha güzel günler uzun yıllar var demektir en kötü ihtimalle Yani Yani Kendini bu kadar üzmeye değmez Sen kaç yaşındasın 20 ya sen 33 Gördün mü bak sana demiştim daha gençsin diye Ben yaşlandım Evime yaklaştık İşte şuradaki ilk kat ışıkları yanan ev Seninle tanıştığıma memnun oldum Ayla. Bak ne yaşadın neler oldu bilmiyorum ama lütfen canını sıkma. Her şey geçer bu hayatta. O yüzden lütfen mutlu olmaya çalış. <gülüyor> Şu anda o kadar mutluyum ki anlatamam. Tabii insan evine gelince mutlu olmaz mı? Dışarıda yağmur var ama ev sıcacık. Anne baba varsa da bir kardeş. Evet bence de mutlu olmalısın. <gülüyor> Haklısın. Ve bir kere daha teşekkür ederim. Ne demek ben teşekkür ederim. Ama eve gidince iyice kurulan yoksa zatürre olacaksın. <gülüyor> Kendine iyi bak ve mutlu ol. Yazık bu yaşta bu kadar hüzün. Umarım mutlu olur. Aa, hay Allah bilekliği arabada kalmış Aydan'ın. Saat de geç. En iyisi yarın getirip bırakırım evine. Yazık boşuna üzülmesin. Bana gösterdiği ev burasıydı. Hanımefendi iyi günler İyi günler evladım Rahatsız ettim kusura bakmayın Siz Ayla'nın annesi misiniz? Evet ben Hülya Kılıççöte Ayla'nın annesiyim Dün gece arabamla eve dönerken Ayla yağmur altında yol kenarında yürüyordu Ayla mı? Evet Ayla Ben de onu aldım buraya eve bıraktım Ama bilekliğini arabadan otmuş Hülya Hanım Bilekliğini mi? Evet işte bu Ayla'nın bilekliği değil mi? Evet, evet. Bu ayracığımın bilekliği. Ama nasıl olur? Anlamıyorum. İyi misiniz? Neden ağlıyorsunuz Hülya Hanım? Siz, siz Ayla'yı gördünüz ve bu bilekliği verdi demek. Evet, aynen öyle oldu. Ama, ama bu mümkün değil. Neden? Çünkü, çünkü aile... İki yıl önce öldü. Nasıl yani? Evet. İki yıl önce aramızdan gitti. Daha doğrusu onu kopardılar. Kimler kopardı? Ayla'nın çok sevdiği bir oğlan vardı. Biz de sevmiştik açıkçası. Ama oğlanın ailesi, daha doğrusu annesi bu evliliğe hep karşı çıktı. Ne kadar direndiysek, Gerek Ayla gerek Metin söz dinletemediler annesine. Derken bir gece Ayla ilaç içti ve dayanamayıp aramızdan ayrıldı. Metin de başka bir yere gitti. Çok, çok üzgünüm. Başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Anlayacağınız.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 ölmeden önce bir not bırakmıştı. Demişti ki anneciğim bana 18. yaş günümde aldığım bilekliği lütfen iyi sakla. Olur da onu kaybedersen de üzülme. Ben bir şekilde onu sana ulaştırırım. Ve o zaman bil ki ruhum huzura erecek. <gülüyor> Ve işte o bileklik bugün elime geçti. Çok çok teşekkür ederim evladım. Asıl ben teşekkür ederim. <Gülüyor> Neyse canım dinleyicilerim sevgili faniler haftaya cuma gecesi yine aynı saatte ben mikrofondaki hayalet burada sizleri bekliyorum canım. Hem de aklınızı alacak bir hikaye ile. Beni sakın unutmayın. Çünkü ben sizi unutmayacağım. <gülüyor> <Gülüyor> <Ay, gülüyor> Bileklik Yazan Necmettin Tetik Yöneten Aziz Acar Oynayanlar, Hayalet Haldun Ergüvenç, Berk Bora Sivri, Ayla Özden Ayıldız, Hülya Nilgün Kasapbaşoğlu, Efektör Ufuk Tangel. Mikrofondaki Hayalet